Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz nefs-i makamı nedir? Dünya imtan alanı bu dünya. Her insan bu dünyaya bir defa geliyor. Kazanan tabi öbür aleme burada kazançlı gidiyor. Allah korusun dünya aldanan kişi de ebedi alemde, ebediyen orada rahatsız oluyor. İnsan hem bedenden hem ruhdan bedene geliyor kişi. Beden geçici beden. Görünen bir cisim beden. Fakat beden geçici beden. Yani beden topraktan yaratılıyor beden. Tabii Allah'ın izniyle önce bitkiye dönüşüyor. Sonra insan hüzen dönüşü dönüşüyor insan. Fakat sonuçta ne oluyor? Yine kişi ölüyor, çürüyor, toprağa dönüşüyor. Şöyle insan nedir? Buraya bir kısa bir baktığımız zaman şu meydana çıkıyor gerçek ki önce Allah bizim ruhumuzu yarattı. Ruhlarımız madde ötesi... beletter gibi duranı varlıklar. O zaman henüz daha bedenimiz yoktu. Sonra Allah Teala bedenimizi yarattı, onu rahmetli tabi. Vakti gelince bedenimiz ruhla birleşti diye geldi. Kişi önce bebektik dünyada her tabi. Derken kişiye çocukluk çağına geliyor. Gençli çağına geliyor kişi. Tabi ömrü olan işte orta yaşları buluyor. Daha yaşlarını buluyor kişi. İnsan bu arada her kişiye gelen insanın tabi o aşçı kişinin bir malı mülkü oluyor herkesinde, makam Makamı oluyor, mevküsü oluyor, çevresi oluyor. Sonra insan yaşlanınca emekli oluyor kişi. Kişinin kendi işi bile olsa kişi adı işi yürütemiyor artık. Kişi mecburi işini çekiliyor kişi. Kişi emekli oluyor. Derken tabi insan yatağa düşüyor. Işte, Doktalara gidiyor. Hastaneye gidiyor. Artık bir dünyada son çırpınış artıyor bu kişi de insanda. Yani biraz da yaşayabilir miyim diye ümitlerle. Tabi ömür yazılmış... Ezele bu belirlenmiş, vakit gelen insan ölüyor. Ölen kişi ne oluyor? Bir insan dünyaya geldiği zaman kişinin neyse aynı oluyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Bir dünyaya geleceğimiz zaman daha gelmeden herkesin ebeveyni, annesi babası bir hazırlığı yapıyor. Yani bilhassa hanımlar tabi günü sayarlar işte bir şeyim kaldı, 2 ayım kaldı, 15 günüm kaldı gün kaldı derken bu arada bir de hazırlık yapılır. Nedir bu? Yani çocuğun giysileri işte, kundaşı bu hazırlanır. Şu dünyaya gelince yıkanır, temizlenir. çocuğun giysilerine giydirilir. Yani kundağına sarılır. Ölünce ne oluyor? İşte ölen kişi de aynen dünyaya yine gelen çürü gibi hiçbir şey kişinin olmuyor. Yine bu defa ne oluyor? Kişi bu defa evlatları, yakınları aynı şekilde yine bunu yıkıyorlar. Kundak yerine kefen deniyor buna. İsim değiştiği... Yani gerçekten da beyaz bir parça, bez parçası oluyor. Kefen de beyaz bez parçası oluyor. İsim değişikliği var. Ölen kişi de dünyaya gelen bebek gibi yıkanıyor, kefene sarılıyor, tabuta konuyor, mezar denilen kişi yere götürülüyor, bırakılıyor. Üzerine tahta diziliyor, toprak atılıyor, cemaat dalıp gidiyorlar. Peki bu kişinin ne oldu? E bu dünyaya gelmiş ya bu insan bir zamanlar. Hatta bazı kişilerin dünyanın gelişi daha da bekleniyor. İşte her ilk çocuk olacaksa gün sayılıyor, doktora gidiliyor, vakti geldi mi acaba bir heyecan oluyor diyen gelişi için evet, dünyaya geldi. Bebeklik, çocukluk, genç çağına geçti. Dünyaya sarıldı, yapıştı. Tabii doğal olarak o da tartıştı, kavga etti dünya tam etti, şunlar bunlar yaptı. Fakat sonuçta ne oldu ama? Hepsi bir rüya oldu. Hayal oldu. Hayal. Kişi mazara girince tabi beden ölüyor ama. Ruh ölmüyor. Ruh ölümsüz ruh beden. Yani beden eksilsin, ruh eksilmiyor ama. Bir insanın kolu kesilebilir, kopabilir. Kişi iki bacak kesilebilir. İnsan ama aynı insan değişmiyor. Hatta insanın organı değişebiliyor. Gözü değiştirir, kalbi bebeğe değiştirir. Ama insanın kişiliği de değişmiyor ama. İnsanın kişiliği beden değil çünkü. Et kemik yüzeyir değil. İnsanın kişiliği ruh olduğu için insan değişmiyor. Sonuçta ne oldu? Daha dün gece gecede beklenirken artık şart ölüm bekliyor son zamanlar. Artık bundan fayda diyor doktorlar da. Artık tıbın yapacak bitti diyorlar. Ölüm bekleniyor. İşte kişi yıkanıyor. Kefene sarılıyor. Mezara gömülüyor. Malı mümkün oldu? Hepsi yalan hayal oldu. Bence. Yani kişi önce ruh halinde insan. Dünyaya geldi. Önce bedeni oldu. Açıyor malı çevresi oldu. Yine kişi sonunda bedeninde çürüyecek mezarında yine kişi ruh haline dönüşecek şimdi insan tabi dünyaya niye bizi Mevlam gönderiyor e dünyada kalıcı değiliz yana kadar tıp ilerlese de bilim teknoloji nereye çıkarsa çıksın insan ömrü hiç değiştirilmiyor yani bu kadar bilim teknoloji imkanlar varken ama hayat uzatılamıyor Ölüm yazılmış, taklit edilmiş. Bu değiştirilemiyor. İnsan dünyaya ne gönderiliyor Mevla tarafından? İmtihan için işte. Tek şey imtihan. Dünya bunun için geliyoruz. Kim dünyaya aldanırsa, Gafi olursa, ölüm Allah korusun, o güç öbür aleme tabi fena gidiyor. Ruh bedenle birleştiği zaman Ruh kendi kişiliğine bir an kaybedebiliyor, beden de kayboluyor ruh. Yani bedenin etkisine giriyor. Nedir beden? İşte nefis dediğimiz sıfat, bedenin sıfattır. Yediğimiz gıdalar. Bunların hangisi sindirilirse, bedene yarayan kısmı bedene çekiliyor. Kan oluyor, hücre oluyor. Bir de bunun özünden. Yani buharından da nefsin sıfatları gelişiyor. Nefsin sıfatları. Nefsin iki temel sıfatı var. Biri gazap, biri şehre deniyor ona. Ondan sonra bu iki temel sıfattan yine bölümlere ayrılıyor, değişiyor. İnsan olsun, hayvan olsun bu konuda hep ortak müşterikiz. Yani bir aslanda, kedide, koyunda, hatta farede. Nefsin sıfatları neyse aynısı bizde de var. Farkımız da ruh meselesi var. Hayvan ruh yok hayvanlarda. Aklı yok hayvanlarda, ruh yok onlarda. Şimdi bu iki sıfat yani imtihan da buradan kaynaklanıyor. Biri şehvet, biri gazap. Öfke yani. Ama bu lazım insana. Kediye de lazım, her şeye lazım bu. Nedir şehvet? İki ayrılıyor. Bir şehveti batın deniyor buna. Yani bir de şehveti iştah dediğimiz. Eğer bu şehvet olmasa insanda, kişide iştah olmasa insanın yaşamasını zor sürdürebilir. O zaman gıdalı alması zorlaştırır, ilaç gibi olur kişiye bunlar. Kişi ne yiyirsin, içsin ki olmasa. Bir hayvan bile, nasıl hayvan bile saldırı yiyeceklerine saldırıyor, aç zaman hayvan saldırıyor. Bir de ikincisi de neslin devamı için, her canlı neslinin devamı için de yine şevet gerekiyor. İkincisi de gazap, öfke. Eğer kişide bu gazap sıfatı olmasa, insanda, hayvanda İnsan kendini savunamaz da. Mesela koyuna bir şey saldırır, kediye bir şey saldırır. Ne yapar? İmkanları ile kendini de savunur o da. Kimi dişi ile, kimi tırnağı ile, kimi pençesi ile kendini savunur. İnsan da aynı bunun gibi. insana kendini savunması için insanı bir gazap, öfke, yani bir kızma. Bu kızma nedir? E, kalpte bir özellik, nefis özelliğidir bu. Aslında ufak bir şeydir kalpte. İnsan kızdığı zaman bu genişler bu. ısınan gazar gibi genişler, bütün beynini kapsar. Ki şu anda gözüyle kızarak bakar, el ister, ağzı söz vermek ister, bütün bedeni kapsar. Ancak bu iki sıfatı, yani bu iki silahı kişi yerine kullanabilirse, o zaman kişi işte dünyanın savaşı kazanıyor nefsi şeytana karşı. Eğer bu ikisi yerine kullanamasak Allah korusun dünya işimle kullanırsak o zaman da işimiz tabi zor oluyor. Şimdi ru bedenle birleşince önce bunun ismi nefsi emmare oluyor. Bizim ellerin buyruk buna Yusuf Suresi ayet 33'te innen nefse le'maretin vüsü'i ilah melam yürüyen. İnnen nefse kesinlikle bütün nefisler. Burada la'm tarif endefis en bu Burada cins için bütün nefisler. Peygamberin nefsi hariç ondan masumdur anlaşım ki onlar. Kişine kadar evliyada olsa, kişi kutbu azamda olsa, ne olsa olsun her insanın nefsi önce emmare. neyi emma emrediyor? Emmare emr-i Yani nefis insanlara aşırı emrediyor. Kişi zorluyor. Neye? Bi süi kötülüğe. kötülüğe, Yani nefis emmare Allah emrini dinlemez. Peygamber tanınmaz. Kitap tanınmaz. Hatta kanun bir şey tanınmaz. Örf adet tanınmaz. Genelde nefsan Nefsenmari. <gülüyor> e, Bu da nefsan Bu yani, ürün çılgın bir hayvan gibi nefsenmari. Bu nefsenmari sahibi olan kişi namaza kılamaz, Zor gelir. Abdest almayı üşendirir. Oruç tutması buna zor gelir. Tutsa bile devamlı şikayetçi kişi. Ah var sıkıntılıdır. Çabuk kızar, bağırır, çağırır, kalp kırar. Ve bu kişi tek bunun bir amacı vardır, dünyada nefsinin isteği durulta yaşamak. Bu tek isteği budur. Bidesini tıka basa doyursun, sevdiği her şeyi bol bol yesin, ondan sonra doya doya kana kana uyusun. Sonra gevezelik yapsın, boş boş konuşsun, ömrünü boşa harcasın, hayatını boşa harcasın tabi sonra şehveti ünden de e, nikah dışında da artık gayrimeşhûyollara sapsın hiçbir sına taramaz nefsi ammare Allah korusun dünyaya gelen bir kişi eğer bu nefsi ammare sıfatında kalara giderse imanda kurtarması nefesinde hatta bu gibi kişiler her ne kadar zahiren yanlış görünümde her ne kadar e, Müslüman kıyafetini giyseler de ve hatta hoca hacı olsa bile kişi ama nefsi emmari ise namaz namaz değildir. Cami gider eline gerine, ağzına sigara, pohpü sigara şeker çeke, çeke. camide artık sağa bakar, sola bakar kaşının başına namazı zor kılar. Hacı bile girse yolla kavga eder. Hatta Beytullah da Kabe önünde eder. Her şeyi kızar. Ne kadar ilmi de olsa hep ilmini dünyayı yarar için kullanır her şeyini. Tek amacı nefsine tatmetler bu kişinin. Peki ne yapmak gerekiyor? Mevla bize buyuruyor bunları. Ayet 9'da Seville Kad ev men zekkahah vel yapıyor. Kad efla, kesinlikle felaha kavuştu, kavuşacak yani. Kurtulacak. Men zekâha, kim bu nefsini tezgi ederse, nefsini tezkiye temizlerse, yani nefsinin kötü sıfatlarında kişi kurtulursa, kişi ruhsal sıfatlarla eğer sıfatlanırsa, işte bunlar kurtuluşa ereceklerdir, Mevlam buyuruyor. Eğer bir kimse dünyada sağ duyusunu kullanabilse, akılcı olsa, akıl nedir? Şimdi hayvanlarda, nefis var hepsinde hayvanlarda. Akıl yok ama. Hayvanlarda akıl olmadığı için de onlar da sorumlu değil hayvanlar. Hayvan bulduğunu yer. Hayvan tamamen başıboş geçer hayvan gençler Onunla doğa yaşamın budur, o bundan sonra değildir. Ama Allah insanlara akıl vermiş. Akıl nedir? Beş düğün ulaşamadığını akıl bulacak işte. Göz ilerisini görünmez, duvar engel oluyor mesela. Kulak uzaktan duyamaz. Ama insanda akıl, akıl nedir? Akıl ilerisinden düşünecek işte akıllı bir insan ne yapar? o andana kadar kızsa da nefsinin gazı sıfatına kadar bedenin hakim olsa da akıllı işi ne yapar? hemen bunun sonu düşünür mesela birine kızdı elinden gelebilir gücü yeter bir engel yok her şeyi yapabilir, her şey yapabilir ama akıl ne diyor? akıllı bir şey bunun şüpheleni böyle yani buna sonucunu gösteriyor aklı gösteriyor Şimdi bir insan akılcı davransa, yani kişi aklını devre dışı bırakmasa. insan hayvansa yaşam dışına çıkabilirse, akıl bize neyi gösteriyor? Geleceğimizi gösteriyor. Ne de geleceğimiz ölüm işte. Ölüm aktarındır. Yani bir insan dünyada şu anda bir kişi genç olabilir, sağlıklı olabilir, zinde olabilir, varlıklı olabilir şu anda kişi. Makam mevkisi sahibi olabilir. Ama kişi akıcı oldu mu ne yapıyor? Düşünüyor ki aynı benim gibi şu yaşlarda vardı bu dünyada ne oldu onlar? Hep gittiler onlar İnsan gidici. Hiç kimse bulunduğu yaşta kalmıyor kişi. Yani sürekli insan değişim yapıyor insan. Bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaşlılık kişinin elinde olmadan bizim dışımızdaki bir güç bunu yönlendiriyor. Elimizde değil ana yani bu galiba. Ne dine gelmek elimizde, ne çürük olmak elimizde, ne de yaşlanmamak, ölmemek elimizde. Yani kul aciz. İşte akıl bunu görebiliyor. Acını bilebiliyor. Evet şu, şu anda kişi güçlü kuvvet olabilir ama güçlü kuvveti alınacak ondan ama. Hastalanacak kişi. Kişi yatağa bağımlı olacak. Hatta hatta altına bez bağlanacak kişiler. Bu da olabilir. Yani. yani kimse bunu iddia edemez aksine. Böyle olmam diyemem. Konuşan değil konuşmaz daha ölmeden daha. Pelaya tutmaz. Kişi altına bez bile bağlanabilir. Her insan baştan gelebilir bu. Bu dünyada bunlar. Sonuç, tabi ölüm var bir de. Bir teneşir var. Onda kişi yatacak. saray yıkanacak insan. Kişi kefini giyecek. Ne kadar gardırobunda üst üstüne elbiseleri olsa da hepsi gardıropta kalacak. Her birine bir varış alacak. Kişi sonunda ...beyaz bir kefene sarılacak insan. Hem de... ...yüzü gözü pamuklanacak. Baklar. Yüzü gözü pamuklanacak. Ağzının üzerine pamukları konacak. kişiyi o kefene sarılacak. Ne kadar garajına lüks otursu olsa da... ...kişi tabuta binecek. Tabut. Nedir? İlikeli araç böyle. Mobilya değil bu ya da değil. Bir tahta parçası. Kişi ona binecek. Ve insan ne kadar köşkü sarayı olsa da, yazı kışı olsa da kişiler gidecek sonuçta hepsi insan bırakacak, kişilmezler gidecek. İşte o an var ya, evden çıkış, evden çıkış. Ki kişi yıkandı, kefendendi, tabuta kondu, evin de iki sabahlara konuyor. Öyle ruh öldü. Nedir ölüm? bütün bedenin felç olması anlamında el hareket edemiyor, dil konuşamıyor. Ruh aynı ruh Aynen görüyor, hepsi idrak ediyor, hepsi tanıyor. İşte kişi o anda şöyle evine barkla bir bakıyor. Ne yapıyor önce? Önce uzun bir eyvah çekiyor. Eyvah! Benim ne kadar hoş, bunlar için diyor. Evi almak için taksit etmek için, eşya edirmek için, icabında namazdan kaldı, tartıştı, kalp kırdı, kavga etti, haram herhal demedi. Nasıl koştu, koşuşturdu. Kişi yattığı yerden tabutundan, evine bakıyor. Bir yalan. Bir yalan. Böyle şey. Eşi de kalıyor tabii. Çocukta kalıyor kişinin. Kişi adam mezara gidiyor. İşte akıl ne yapıyor? Akıl bize bunu önceden gösterebiliyor ama. Akıl. Hangi akıl eğer kişinin aklı derdışık kalmamış ise? Bir insan bu şekilde akılcı davransa, insan sağduysunla hareket ederse, kişi böyle sonuç görünce ne yapacak? Evet, bizi yoktan vardan yaratan var. Çünkü yaratılış olayı öyle rastlantı değil, karmaşa değil. Bir kanuna düzene bağlı bunun. Her yani insan nasıl yaratacağı Allah'ın takdir ettiği, koyduğu bir kanun oluyor bunlar. Çocuğun anı rahmetdeki düşüşü, hücrelerin birleşmeleri, her hafta olacağı olaylar belli bunlar. İnsan yaşamışı bunlar belli bunlar. Hep bunlar bir kanuna, bir düzene bağlı bunlar. Bu kanunu koyan Mevlamız var tabi. İnsan bunu düşündüğü bir kişi, o zaman insan birer nefsini frenliyor, frenliyor. O zaman kişi Rabbini tanıyor. Neden? bakıyor aciz kendisi bakıyor. Acizim diye kişi böyle. Kişi acizini biliyor. Gerçek insan aciz insan. Mesela şöyle baktığımız zaman şu bedene bile hükmümüz geçmiyor. Bedene bile. Kişide nefes darlığı var. Ne diyor? Nefes alamıyorum. Al ne almıyorsun? İşte hava var. Hurun açık var. Nefes burun var. Ne alamıyorsun? İzi yapar. Kalbim çalışmıyor, yavaşlıyor. İşte Kalbimiz var, kap sıkıştırması var, hazımsızlık var, şu var, bu var. Yani gerçekten insan denen varlık yani bizler çok ama çok bu denemler. Kişi ne yapıyor? İnsan sevdiği bir lokmayı çiğneyip yutuyor. Bu kadar böyle. Bir daha karışamıyoruz. Lokma ne olacak? Hiç yapamayacak onlara. İnsan uyulup da kişi azini bilince e, bizi yaratan Rabbim Rabbül Alemin. Çünkü insanın yaşantısı yalnız bedeni sığınlı değil. İnsan dışa bağlı insan. İnsan dış ortama bağlı insan. Dine gelen kişi ne yapacak? Hava yasalıyor. Anı rahmetinde hasıl yok orada. Havya çalışmıyor anı rahmeninde. Oradaki yaşantı başka oluyor. Kişiye geldiği anda kişi havayı soluyacak. E Hava kim yaratı bakın değil mi ya? Hava kim yaptı? Hava dengesini Kur'an kim var ya? İnsanın güneşe ihtiyacı var. Güneş yaratan kim? Isı enerjiyi veren kim var ya? İşte Allah Teala rabb Alim Mevlamız İnsan bunları düşününce ve kişi sonuçta kişi sonuçta yine de mezara gireceğini o arada şürüyeceğini, yani insan bir birleş olacağını düşününce kişi ne yapıyor bu lafa? Nefs-i amaliyenin burada biraz zayıflıyor. İnsan kendine gelmeye başlıyor, kişi uyarmaya başlıyor. Artık burada kişi yavaş yavaş bir adam kopmaya başlıyor. İşte bu duruma nefsi levame ediyor buna. Allah bundan yemin Kur'an-ı Kerim'de. Vela uksu bin nefsil levvame yapıyor <gülüyor> ya. Bin nefsil levvame. Levvame buradan da mübarek ayı çok çok levmetme. Lev nedir? Pişmanlık. Kınama kendi kendine. Yani kişi artık kendini kınamaya başlar. Hep insan kusunu görmeye başlar. Bir insan nefsil levvameye gelmeden önce nefse mare iken, kişi ne kadar alimde olsa, kuru hafızda olsa, ne kadar namazı kılsa, o kişi hep kendini beğenir, hep başkalarını kabatı görür kişi. Camiye gider, herkese bir kusurunu görür. Herkes ayıbını görür. Herkesin gizli hayatını araştırır bu kişi. Ama bir insan uyandı da, nefsi levvameye duyurmaya başlayınca o zaman gözünü kendine diker, kendine getirir, ayaklarını araştırmaya başlar, kendi kendine eşeler, dünyada en suçlu kendine yürür kişi. Ne kadar evliyullah varsa onların her biri önce kendine kızarlar. Onlara göre en kötü insan kendileri evliye göre. İşte bu makama nefsi levvame deniyor. Kişi artık uyandı. Ayaklarını kutsanı görmeye başladı. Kendi kendi kınama ama şiddetli kınama kendi kendine. Pişmanlık, nedamet. Ve buna tevbe makamı deniyor şimdi. İşte bu kişi artık bunun tevbesi nasıl tevbesi olur? Yani bunun tevbesi artık gerçek tevbe olur. Nefsen varın sahibi de estağfurullah çeker. Eline kocaman tesbihi alır. Püsküyünü güzel şeylere banlar. Kokulara banlar. Yine eline tesbihi vardır. Şakşu. Estağfurullah çeker. Ama diri çeker ona kardeş. Yine günaha devam. Yani Nefsen varısı kuvvetli. yine Allah'tan korkmaz kendisi. Ölümü otmuşlar kendisi. Ama bu duruma gelen kişi kendine gelir benliğine gelir bu kişi. Kişinin bunda bulunmaya başlar. Allah'a karşılığı yapamadığını, azini idrak eder. Bunda pişmanlık başlar. İşte bunun tevbesi nasıl tevbesidir? Bunun tebesi gerçek tevbedir. Peki bu kişi artık günah işlemez mi? Günah işler. Günah işler Yalnız isteği isteye, isteye kalsan günaha gitmez. Ama artık elinde olmadan bir an bir işte gafil olabilir. Şey işte çevrenin etkisiyle şununla bunla kişi bir günaha girebilir. Ama günaha girdiği anda kendi yer bu kişi. Kendi kendini kınar. Niye bunu böyle yaptın? Hatta ağlar. Hırslanır, kızar. Kendi kendini kahreder kişiye günah işleyince. Bu nedir? İşte nefs-i sıfatı bu teybe makamıdır. Bu makam. Bu kişi elhamdülillah artık uyanmıştır. Yaradan Mevlasını bilmiştir kişi artık. Nefsini bilmiştir, adresini bilmiştir kişi. Ölüm hazını yapar, kazanamazını kılmaya başlar. Yani beş hareketin dışında hesabını yapar güzelce, her an ölümü hatırlar, kazanamazını kılmaya başlar, kazanamazını kılarken de hep kendini kınar ama. Neye ben zamanda kılmamışım o zaman diye. Neden ben bu namaz tehdit etmişim? Neden bu içkiyi içmişim ben? Neden ben bu yapmışım diye kendini sürekli kınar, büküşe kendisini artık İslam yaşama çalıştır Arada bir ufak günah dalabilir yine. Büyük güneşlenmez. Ama günah daldığı anda içine pişmanlık belirir kendini kınar. Bir kimse bu yola çalışsa, devam etse, e, geri adım atmasa, kişi yürürse bunda, üçüncü makam nefis-i mülhime deniyor. Nefis-i mülhime makamı. Mülhime artık ilham, ilham makamı. Artık bu kişinin kalbi günahlardan temizlenince kalbinde şeffaflaşma başlar. kalbinde nur başlar, kalbinden nurlanma başlar kalbinde. Bu kişi kalbideki nur ile çok şeyleri kişi kalbinden bilir. Kalbinden doğuş yeri kişiye. Ee, bazı fıkıh meslelerini haram bilmese bile o kişinin kalbi onu hemen geri çeker. İlham makamıdır. Hatta çoğu zamanlar bu kişiye melekte yardım ederler. İlham ederler bu kişiye. Artık bu kişi de bir nevi aşk hali başlar kişide. Yani bir Allah Teala'yı, Peygamber Efendimiz Hazretlerini artık bunda sevgi, hatta aşk hali başlar kişide. Artık kişi pek kolay artık günaha giremez artık. Günahtan tiskindir. Ateş yanından kurt diye günahtan kişi korkar. Günah arttık zevk almamaya başlar. Hele Allah korusun bir vakit namazı biraz geç kaldı mı? Kenikinin yarı bu kişi. İbadete namazın artı tadını duymaya başlar bu makamda. Nefsi levame'de henüz daha ibadete tadı pek başlar Ama bu üçüncü makamda artı kişi aşk makamı olduğu için namazın tadını duymaya başlar burada. Namaza doyamaz kişi. El bağlar, devre döner, rükuda, secrede, Tehiyatta otururken, savaş okurken namazın her ayrı rüktünde, sanki namaz bir ma malevi sofra gibi. Yani bu sofrada hepsi var. Kıraat var, rükü var, secde var, tesbihat var, hamd var, tehiyat, hepsi var. Bunun her birinin kişi tadına duymaya başlar. Bu kişi Allah'a tezik ederken de, Artık kalbinden zikir gelir, kalbinden zikir gelir. Bu kişi zikrin tadını duymaya başlar bu makama gelen kişi. Bunun daha üstünün var mı? Var. Nedir bu? Mutmainne makamı şimdi işte. Mutmainne makamı artık sağıntısız itminan karar makamıdır. Sükün yeridir itminan. Allah tarafı yürü bize bunları. Eee Fecih Suresi'nin son 3 ayet kerem istemilah buru Ya eyetühe nefsil mutmeyin nehme lahiyur. Ey mutmeyin ne olan nefis. Bir insan dünyada bu makama çıkabilirse, o kişiye Allah hitabı gelir kişiye. Kişi kalbin gönlünde bunu duyar. Önceleri uykusu rüyasında, uyku halinde ayetler okunur ona böyle hitap eder. Sonra zamanda o kişi bunu duymaya başlar. Biraz da ölüm anında bu ayeti okunur ve da atırma devam edilir. Nefsi mutmine makamına gelen kişinin artık imanı kemal olgundadır. Bu makama gelinceye kadar kişi hep sebepler perdesinde kişi boğulur. İnsan her olayı bir sebebe bağlar. Bu makama gelmeden önce. Mesela deprem olacak. Bir şey şeye çıktı. Hemen kişi sarsılır. Halk deprem olacakmış. Neden? Efe varmış efendim işte. Efe hayatı taktik Nedir bunlar? Kişi hep olayların altına ezilmesi. Nedir olaylar? Hep bunlar aslında birer gafet perdeleri bunlar Mesela soğuk hava dalgası geliyor. Yok göğürler korkar, şişe çakar korkar. E, muazzam yağmur sel gelir korkar. Şu olur bundan korkar. Evet işte kıtık olacak bu ondan korkar korkar korkar. Yani kişi sebepler perdesine boğulur. Ama bir insan nefsi mutmaine makamına gelince kişi bakar ki her sebep bir müstebi bağlı. Her sebebi bir müsebbip. O sebebi oluşturan bir ayrı bir sebep. Mesela bugün fizikte bile vardır. Hiçbir madde kendi hareket etmez bir madde. Mutlaka bir enerji kuvvet lazım dıştan. Etki lazım ki hareket edebilirsin. Mesela bir bisikletin pedalı bunu çeviriyorsun. Kendine dönmez bisikletin pedalı. Bir güç lazım. Enerji lazım. Çevireceksin. Bu, bu nedir? Sebep, çevirme sebep, çevren müsebip deniyor buna. Yapan bunu bence. Bunun gibi rüzgar bir sebep oluyor, yağmur bir sebep oluyor, hayatlı bir sebep oluyor, dere'nin taşması dere bir sebep oluyor, bulutlar bir sebep oluyor, suyun buharlaşması bir sebep oluyor, güneş enerjisi bunlara bir sebep müsebip oluyor. İşte bir insan mutbeyine makamına geldi mi? işte bakar ki her bir sebep, ona bir müsebbibi var. Etkileyen var üstünde. Yani bir nevi otomotik makinelerin çarkları gibi dönüyor çark böyle. Bir çark dönüyor, onu döndüren başka bir başka bir çark var. Birbirine bağlı bunlar. Bu makama gelen kişinin bakar ki sonuçta her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Güneşte enerji yaymaya mecbur. ısı enerjiye ışık gelecek güneşte. Suda buharlanacak, mecbur ısınanacak, buharlanacak. Buhardan sonra ne olacak? Tabi hafif oluyucu havadan yukarı çıkacak. Nedir bunlar? Allah'ın kadar kurallar bunlar. Hep sebepler bunlar. Yani Hiçbir şey kendi olmuyor. E bu su buharlandı yukarı çıktı. E devamlı çıkarsa ne olur? O da kaybolur gider. Denizler biter. Ve durduruyor bak. Bir soğuk olacak. O da soğuk tabakaya gelince tabi yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor, çıkamayacak Nedir bunlar? Hep bunlar. Allah'a koyduğu bir bunlar. Sonra tabi göte kaçırdı değil, bu su buharı tek yere gelmesi gerekiyor. Bir su dengesi devran çevrilse gerekiyor. Peki neye gelecek bu su? Anirim akıcı. Hayır. Böyle bir rüzgar verecek başlarına, hava böyle. Buna göre melekler var böyle. Ram bir rüzgar verecek, ona sevk edecek, ona sıkıştıracak. Ne lazım oraya yağacak verecek. Yani bunun gibi her bir sebepler, her bir sebepler bir müsebibe. Ona sebep olana bir şeye bu ona, bu ona, ona. Fakat sonuçta kişi gerçekçi baltı zaman o makama gelince. Yapan, eğleyen Allah rica ediyor. Gıda aldığımız zaman dişte çiğniyoruz, yutuyoruz. Bir de ne yapıyor? Bir de başlıyor çalışmaya. Bir de savru yapıyor mıydı? Orada kim de parçalamasın gıdaları. Peki bir de bu ne yapıyor bu şekilde? Mecbur mu? Mecbur yapma işte. Hayır, soluyoruz. Havada oksijen var, başlıyor gazır havada var her şeyi giriyorlar. Fakat açık yerde sanki bir laboratuvar var. Tahliye yapılıyor. Oksi alınıyor. Böyle geri, geri gönderiliyor bunlar e bunları yapan kim bunlar? Ya? Yapan kim bunlar? karabedeci? Bugün gibi su buharı da, fayatı da, denizlerde, derelerde her şeyde Allah'ın emrinde, onun ikisi hakimiyetinin altında. İşte bu makama gelen kişi bunu görünce istikrar dönüyor, kişide bir sakinlik oluyor böyle. Kişi olayların ardından gitmiyor. Bunları, olaylar etkilemiyor bunları. Bu makama gelen bir kimse, bu makama gelen kimse, kimsi, mesela gemide giderken birdenbire fırtına koptu, yağmur başladı, Denize muazzam dev dalgalar gemiyi beşe gibi sallıyorlar, sallıyorlar. Şimdi bakın onların bakana bakınış için ben önce. bir çocuk çocuk salıncığı yatırılmış çocuk sandcakta şu yatırılmış uyuması ne gerekiyor? Annesinin bunun sallaması gerekiyor, gerekiyor. Şimdi çocuk biliyor ki annesi kendisini sallıyor. Hatta bir de annesi var. nini söylerse, şu da hoşuna gidiyor. Bu. Çocuk korkmuyor sanacak da. E, annesi kendisi sallıyor. Neni söylüyor. Bana? Bakın şimdi, işte bu makama gelen kişi, denizde. Koca büyük denizlerde. Gemisi salınacak gibi salınırken de, biliyor ki, bunu Allah sallıyor. Yani. yani, yağmur Allah'ın emrini, denetiminde. Rüzgarın denetiminde, dalga olan denetiminde, o dalga olur deniz dalgınıyken de, haşa hiçbir şey başıboş değil. Bir zerre, serbestliği başıboş değil. Allah'ın denetiminde, işte o kişi olsun, böyle bir insan, dev dalgına yakalansın, gibi alıp olur gibi yaslansın, hiç değişmez. Oturur kenara gene böyle, Allah ile beraberdir. Ne yapar? La ilahe illallah der. Böyle. La ilahe illallah der. Başka ilah yok böylece. Kimse başka karışamıyor buna böyle. Kimse bu koyam, bir şey koyamaz buna. Mevla işini bunlara irci'i ila rabbik Rabbine dön kulum artık. Dön kulun Rabbine artık. Zaten artık bu kul Allah tam başa bir şeyle tatmin olamaz artık. Efendim şey şu şeyi çok yemek seviyormuş. O kadar buna fayda görmez artık ben şey. Neden? Küçük şey sonucunu görüyor. Nedir yeme dediğimiz? Mesela bir pasta diyelim. Süçlenmiş renk renk süre pastaya, süse Bunu ne yapıyor? Bizim gün nefislenmenin sahibi bakarız pastaya şeklinde, Şekline, kesiş şekline, rengine bakarız, hoşumuza gider. Onlar ne yapıyorlar? Onlar düşünüyorlar ki, bunu çiğini yuttuğum zaman, bir durumunu görüyor bunlar. onu görüyorlar. Bir gün, Hazreti Eylül zade kardeşi kendisi, abisi zamanın, devletin reisi. Hem dünyanın süper gücünün başında. karışı Adı Pehlizade, o da tam bu yolları adamı. Mehmet Bey'in sınıfına girmiş kendisi de. Bir gün tuvalete girmiş sarayda Bağdat'ta. Bir türlü çıkmıyor dışarıya. Geliyorlar abisine, diyorlar, ya emirler müminin, kardeşliğin Pehlizade tuvalete girdi, çok hiç çıkmadı. Kapı içeren kilitlemiş. Bir de ses vermiyor. Kapıyı vuruyoruz. Acı ölüp kalmış olmaz acaba? Halife aranç geliyor, kapıyı vuruyor. Evlül. O zaman evet abi buradayım. Ne yapıyorsun? İşte bunlara konuşuyorum Aç bakayım. açıyor kapıyı. Bakıyor oturmuş tuvatten deline bakıyor. O pisliğe baya bakıyor. Şimdi tabii halife kızıyor şimdi bedeli. Ne bir soru diyor. Abi diyor bunlara soruyorum diyor. Sizin görüntünüz kötü, kokunuz kötü. Herkese tiskiniyor. Niz pissiniz. Nedeniz böyle, nesinizsin aslanınız, nesin böyle oldunuz? Peki ne dediler diye düşünüp babişte alay edelim ha. Ne dediler? <gülüyor> Dedik abi diyor biz böyle değildik. Bir zamanında ne güzel pastaydık, Elma elmaydı, portakaldık. Biz gibi kokardık, vitrinler süslenirdik böylece. Ama insan girince böyle olduk dediler diyor. Şimdi işte bu zatlar gıda alırken de o sonuca bakıyorlar. Ne olacak bu gıda? Gıda midede, bağırsaklarda sürecek, edilecek. O da biz şişim yapılacak. Beden Allah'ın izni verdiyse gereken alacak, beden alacak onları. Bu da ne olacak? Önce kar olacak işte böyle. Hücre olacak bunlar. Kalanı nereye gidiyor? kalan baksana sevk ediliyor. Dışa. <gülüyor> dışa gönderiliyor. Tuvalete gidiyor. Yani bunlar ona bakınca ne yapıyorlar? Yemekte öyle seçeneğe bakmıyorlar bunlar. Pastanın rengine şişe, şekline bakmıyor bunlar böyle. Sonucu görüyor bunlar çünkü böylece. Buna bakıyorlar. Bunun gibi ev mesela evim şöyle olsun böyle olsun neden? Bu sonuca bakıyor. Benim Sonuçta benim evimin ölçüsü mezar. 2 metre kare. Kim olsa olsun. Padişah olsun, hamol olsun fark etmiyor. İki metre karacık, insana bir yer veriliyor. Yer altında o da. Üste işte değil. Yer altında veriliyor. Sonra ne kadar eşyası da olsa, giyisi de olsun ancak bir kefen bu dünyada. Onu alacak. İşte bu makama gelen kişi ancak Allah'ın tatmin oluyor arkadaşlar bunlar. Bülübüsü Mevlam bunlar hakkında Ra'd ayet 28'de Sibillah Ellezine amenu İşte bu gerçek iman edenler külbünün bir zikrille ve tankül bir zikrille bunların ancak Allah'ın zikri tatmin olur bak ve tatmin kulubün bir zikrullah. Bunların ancak Allah'ın zikri tatmi olur. Yani bunlar, adam Allah derler, Allah derler, Allah ederler o zaman tatmıyordur bunlar. Bunları dünya tatmi edemiyor bunlar. Çünkü sonucu görüyor bunlar, aşkla bulmuşlar ve Mevlam devam ediyor. Ela, ela, Uyanır, Veyla buyuruyor. Bir zikri tatmini kulüb. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, Veyla buyuruyor. Şimdi Veyla bunlara buyuruyor. İrci'i ila Rabbi, kulun Rabbine dön, Veyla Kulun Rabbine dön, İşte bu kimse ne yapıyor bunlar? Allah'a tam dünüş yapıyorlar dünürler. Tabi bedeni çalıştır. Mesela peygamberler, evliyalar, sahabeler de dünya işi yaptılar. Onu dünyayı terk etmediler, onu da yaptılar. Ama bunların gönülleri hep Mevla ile beraber olur. Arkadaşlar. Bu nasıl acaba? Bu iklim nasıl olabilir yani? Hem sen dünyaya çalışacak hem kar alday olacak. Böyle bir şey olabilir mi acaba? E, oluyor tabi ya. Mesela birimizin hastane yakınımız var. Ama candan yakınımız hastanede ameliyatta alınmış. Ameliyat ediliyor kişiye. Yoğun bakımda ya da durumun tehlikeli durumunda biraz da. Şimdi bu kişinin candan yakınları ne kadar zorunlu olarak dini işini yapar Evinde kalanda mesela, evi de süpürür tabii, yemeğini yapar, şorbasını da yapar. Ama gönlü, aklı, hep hastasında ama. Acaba ne haber gelecek? Hep gözü kulağı telefonda ama. Ne haber gelecek acaba? Ya da mesela doğuma gitti, yakın eşi e, Doğumda biraz daha tehlikeliyse, tehlikeliyse ne abi bunun eşit olsun, yakını olsun, şusu busu olsun, her ne kadar yine dünya işini yapıyorsa da, Darar ederek işini, işini yapıyorsa da ama hep aklı gönlü orada oluyor. Demek ki olabiliyor bu. Olabiliyor. Yani beden dünyanın beş günü ama gönül Allah ile olabiliyor. Olabiliyor. Bir şu farkı var. Bunların gün Allah ile olduğu için bunlar her işini Allah'ın emini uygun yaparlar. Allah'ın dışı çıkmazlar bu. Yani niye yalan söylesin? Niye haram kazanç yapsın? Niye kimsenin kalbini kırsın? Râliyeten merdiyye mevla buyuruyor. Kulun Rabbine dön. Râliyeten Rabbinden razı olduğun halde. Merdiyye Rabbin senden razı olduğu halde dön Rabbine. Bu ölüm anında bu herkese yani Bu makama gelenler. Ölüm halinde duyacaklar. Bucak Mevla bunlara Kulum Rabbine dön artık gel. O aşık olan Rabbine dön gel. Râldîye tâmmâ Sen dünya Rabbinden razıydın. Rabbinden razı. Allah'ın çizdiği kader razı olan kişi. Yani başına bir olay mı geliyor? Ve Allah böyle dilemiş. Ona razıyım diyen kişi. Allah'ın ve Rısul'a razı olan kişi. Razı olan kişi. Meral'dı kul Allah'tan razı oldu mu? Allah kulundan razı oluyor. Ve buyacak buna bülüm anında. Kulun Rabbine gel, dön, gel. Sen Rabbinden razısın. dedi ondaki rıza? Allah'ın ödeği sevaptan razı, Allah'ın kulundan razı olacak. Şimdi kişi tabi ecel başını koyunca, ölüm anında, o anda kısa bir zamanda çok ama çok şey oluyor, perdere kalkıyor. O nere nere oluyor anda, oluyor anda. Buna Rabbim soracak son anda şimdi. Kulum, sen dünyaya aldanmadın kulum. Orada geçici olduğunun fark binçine kaybettim kulun. Bana kulun yaptığın kulun, ben sen razıyım. İşte yarın şu. O anda kula cenneteki varacağı makam gösterilecek. Kul bakacak şimdi yaptığı yerden tabi gözleri kamaştıran, hayallere sığmayan bir cennet alemi oradaki makam köşleri dünyanın kaç katı ama. O kadar muazzam. Onun kokusu başka, renkleri başka, nuru başka, her şeyi başka, meleklere başka arada Kişi ona görecek. buraya ki Rabbim kulum benden razı mısın? Kul ne yapacak orada? Rabbi, Rabbim razı sen. Rabbim sen razıyım. Diyecek. Hatta bunların çoğu o anda öldüğünün farkına bile varamayacaklar. Bir aşk cezbe gelecek bunlara. aşk cezbe gelecek. O anda ruh zaten bu kalıba bedene sığmıyor. Hatta dünyada bazı olur bu sevgili kardeşlerim bakınız. İnsanların bazen bir cezbe gelir. Aşk hali gelir. Cezbe gelir. O andaki kişi çırpınır. Neden? Ruh o anda kalıbına çıkmak istiyor onda. Çıkmak istiyor. İşte ölüm anında kul cezbeti yerini görecek bu hayaller sımayan öyle muazzam bir cenneti görünce Rabbimiz soracak kulum bundan razı mısın? tabi tamam, kulun razıyım ya Rabbi razıyım ya Rabbi derken bu Rabbim ben de senin razıyım kulum e, Allah kulundan razı kullattan razı azayir kim? mülkerdeki kim oluyor? somatide kim oluyor? yani bunlar kabre konunca Bırak onunca tabi iki menek gelecek tabi, mecbur, iki de görülelim mecbur mümkün ki deniyor bunlar. Ben Rabbim deyince buyurdu ki Rabbim bırakın kulumu. Bırakın onu. Onun benden başka Rabbi zaten onun başka bir burcu. Fedehuli fi ibadi Burcu anlıyor ben Kulun benim kullanmasına karış bakalım şimdi bak. Benim kullarıma karış. Ölüm anlaşıyor ben buyuruyor. Allah'ın kulları Kudu, o bizi yarattı elhamdülillah ama bir de Allah'a özel kulları var. Yani onu Rab bilenler, ona bağlananlar. Böyle. Yani ona kul olanlar var. Bunu Rab'im fedhuli fi ibadi benim kullarına karış. Kimler bunlar? minen nebiyyin ve sızdıkın veş ya da vesalveye bak. Peygamberler, sızdıklar, şehitler, evliyalar. Ruh Benden anda onlara karışacak. Peki ne olacak karışınca yine nisa sözlerini geçiyor. Bir kimse dünyada Allah Peygamberi e ederse bu kimse işte bunlar olacak diye olacak acaba bunlar olacak. Şimdi buradaki yani işte Peygamberle evli arasından karışmak nasıl bir şey acaba? Tabii çok farklı bir şey, çok farklı bir şey bu duruma gelen kulların gönülleri nur oluyor. Nur. Yani bir gönülde kalpte günah kalmayınca, günahlar silinip günah pas alınınca bundan kalbi nur oluyor. Nur. Zaten kalp nurlanınca kişiden sıkıntı gidiyor. Kişiden darlık gidiyor. Bunalım gidiyor. Acercilik gidiyor kişiden. Kişide tatmin olmak hale geliyor. Artık kişi İbadetinde ama başlıyor. Kalp nur oluyor. Şimdi bunların her birinde kalpleri şeffaf. Aynı gibi nur. Onun için oluyor? Kendin üstü insanlar var. Mesela peygamberler var. Onların kalbindeki daha güçlü nur cezbe, aşk, muhabbeti olur. bunlar kalbi aksediyor şimdi. Neye benzeymiş örnek vermek gerekirse. Mesela ışık lamba. Bunun karşısında bir ayna olsun. Bu da bir enerji var şimdi, ısı var şimdi, enerji var şimdi bunda, bir cam parçası. Onun bir şey yok. Ama bu ışık buna vurunca kariye bakamıyor. Aynenek işi daha fazla insan parla geliyor bakarız. Yani bir kimse bu dünyada Allah'a yönelebilse bakın O göze böyle yönelebilsek Zaten yönlene ne yapıyor? Hepsi o da bırakıyor ama, o da ölüyor ama. İnanmayan da ölüyor. Bunu hepsini bırakıyor. O kadar zavallı koşuyor, o kadar yoruluyor. Son nefesine kadar boşen çırpınıyor. Hepsini bırakıyor ama. Kişi önce bunlara bilebilse, kişi o güzel dönebilsek meleğe. ona kul olsak böyle, Mevla'ya sürebilsek, kişinin kalbine nurlanınca kişi ölüp de o aleme göçtüğü anda ki buna meleği ala deniyor. Göktürün çıkıyor, kul çıkıyor. Bütün peygamber ruhları evli orada böyle. Işte. Onlardaki kalbindeki o cezbe, aşk, nur, bunlara kalbinde aksediyor bir şey böyle. Aksediyor bunlara. Ee, bunun makamında aşağıda bile olsun, ayrıca ki bu da alıyor onlara karışınca. Vedhuli cenneti bela büyürüyor. Kulun cennetine gir ondan sonra. Önce şeydin kulu arasına karış, Onlara sonra cennetime de gir kulum, vela buyuruyor. Tabi cennete girişte mahşedeki hesaptan sonra. sonra. Yalnız ne var ki bu gibi kullara kabirde kalmak olmuyor bunlar. Yatmıyor bunlar kabirde bunlar. Bunlar kabir yatmıyor bunlar. Bunlar meli i Ala denilen makamlarda. Yani yedikat göklerin üzerinde bunlar. Melekler, Peygamberler, Sıddıklar, Şehitler, Evliyalı, Allah'ın salih kulları, hepsi birbirinden nurlu, birbirinden şeffaf, birbirinden cezbe, çekici yani, manevi çekici. Hepsinden başka bir güzellikler var, bunlar kendi aralarında, böyle, o tatlı halde, tatlı feyizde, öyle kalıyor ki artık bunlar orada, öyle halde kalıyorlar. Tabi bunun dünyadaki örneği var mı? Vasıtlı kardeşler. Bunu tabi dünyada örneği var. Dünyada bile e, çoğumuza bu kısa da olsa bir gelebilir, bir aşk böyle, bir cazbe nedir? Yani gönlün, kalbimizin şimdi tabi kalbaşı gönlün başka. Kalp hayvanlar var bu kalp, yürek dediğimiz şey. Gönül, işte ki duraniyet içindeki ruh aslında. Bu, bu gönül ne zaman ki doğal gıdasını alınca devreye girer göne bakınız. Ne zaman ki doğal gıdasını alır gönül. Tabi bu gönül dünyaya tatmi olamayacak gönül. Ne kadar dünya hayatı şahşal olsa. Görüntüleri muazzam olsa, ses, mes, müzikler, şunlar, bununla yaşantısı olsun, gönül hep sıkılır. Gönül sıkılır, gönül daralır, hep gönül buralıma girer. Ama gönül, Mevla aşkının muhabbetini bulunca, gönlün doğal hayatını bulur, alınma rahatlar. Bu da ne ile oluyor? İşte oraya geliyor sonucu inşallah. Mevla bir yürüyor, Ela, bak, uyanın, Ela. uyanın, bir zikrillahi Allah'ın zikri ile Allah'ı almak ile tatma öneri kuluyup kalpler tatmin oluyorlar Allah'ın zikri ile demek ki çok çok zikrullah gerekiyor Allah'ı zikretme gerekiyor bu da nasıl olur? dille olur, kalbille olur tefekkül olur bir de emir nehiye uymakla olur biri dil ile. Elimizden geldiği kadar bu dilimizle boş konuşacağımıza, filan takımının efendim puanlarını hesaplayacağımıza, onu konuşacağımıza, ne yapsak bu dilimizde Allah'ın zikredecek de dilimiz otomatik buna alışsa, dil alıştı bu zamanla, alışsa. Abdestli abdestsiz Hatta bir insanın gusül gerektiği bir durumda bile Allah hukuk, zikredebilir kişi allah Teala Mevlamız. Nedir bu zikir? İsteyen yalnız Allah de Allah, Allah, Allah. Yani sondaki her bir çıkacak. Bir de kişiye Allah derken o anda kabir olmama gerekiyor. Allah, Cenş-ı Hak, Rabbul Alemin. yaratan. Yöneten, yönlendiren Kesin hakime sahip Mevla. Bizim de Rabbimiz, Allah. Allah. Yavaş yavaş. E, tesbih yok yanında. Tesbih şart değil. Mi? Sayısı bizim şart değil. O meleğin görevi var. O onun görevi o. O bundan zevk alıyor. O yazıyor bundan sayısını. Allah Allah Allah. Dileyen kelime-i La ilahe illallah. Bilhassa illallah derken bunu kalbin söylemesi gerekiyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ne zaman olacak bu? Bela yürüyor Ellezine. İşte bu kullar. yazık Kurun Allah'a dikkat ederler. Kıyamen. Ve kuuden. Ve la bak. Ayata da. Durakta araba bekliyor kişi. İşi ayata yapıyor. Ayağında yürürken de Allah zik eder. Oturduğu işini yapıyor, ya istedad ediyor, dinleniyor. oturduğu yerde Allah zik eder. Ve ala cünübihim, cunub cemin çolcem yan demektir. Yani yattığı yerde, de, yattan uzanın yattığı yerde de Allah zik eder. Evet işte insan buna bıkmaz mı? İşte bıkmamak haline dönüşme gerekiyor. Yani kişi o haline gelmesi gerekiyor ki. Allah derken içinden iste gelmeli. İste iste gelmeli. Bunun temel kişi? bir de kaybili zikir var. Hiçbir kımlamaz. Hiçbir kımlamaz kişi kalbiyle hep Allah zikrede kalbinden hep Allah Allah kalbinden geçireceksin. Kalbını zikeder. Eğer bu zikir, zikir kalbi denen kalp zikri biraz huzurlu olsa, kişi gafil olmasa huzuru olsa biraz, tabi yavaş yavaş tane tane güzel olursa yavaş, yavaş kalp uyanmaya başlar. Kalp tad tat almaya başlar. Nasıl kalp seviyor bazı kişileri. insan mesela yavrusunu seviyor. İnsan bazı şeyi seviyor. İnsanlar parayı seviyor insan. Bunu seven kalp seviyor tabi. İşte bu defa kalp uyanmaya başlar. Kalp Allah'ı sevmeye başlar. O gelince kişiyi unutsa bile kalbinden hep zikrula gelir. Hep Allah anacak. Allah, Allah gelecektir. De, Yatıyor deriz, onu söyleyecek. Bu kişi zamanla zik eder Hatta kişi uyandığı zamanlar bazı uyanırken de bakar ki Allah zikreder, uyanır kişi. Allah zikreder, kişi fark eder. Allah da zikrediyor. Bir de tefekkür Allah zikir vardır. Tefekkürle her baktığımız yerde Allah'ın oradaki kudretinin tasarını görmemiz gerekiyor. Yani baktığımız şeylere nefis damına bakmamak gerekiyor. Bir ağaca baktığımız, göklerine baktığımız zamanlar düşmemiz gerekiyor. Ya Rabbi sen yarattın bu göklerine Ya Rabbi bu dünyayı döndüren sensin Ya Rabbi. Dün gece gündüz oluyor. Şu koca kitle dünya bir verene dönüyor. dönüyor böyle. E, güneş etrafından dönüyor. Böyle şey. Hiç şaşmadan ben. Hiçbir böyle hızına bir eksilme olmadan aynı hızla battan doya doğru dünyaya devamlı ve bak dönüyor böyle. Bu dünyayı yaratan güç, kudret. Bunu döndüren kudret böyle. Şey. Bunun gibi bütün seyyareler, yıldızlar, güneş hepsi bunu döndüren Ama bela. Ama çarpmayan bela. Vela buyuruyor. Küllün fi felekin yesbehun bakkını. Şey. Her biri, küllün her biri fi felekin fele yörüngesinde yesbehu bak dönüp geziyorlar efendim. İkisi baktı zamanlara bunlar bu Allah'ın kudretin burada efendim. i̇lah kudret böyle. Düzeni kuran Mevla Bir de Allah'ın emrini hatırlayıp Allah o da zikir anan bu da geliyor efendim. Mesela namaz vakti yaklaşıyor. Bu Allah'ı zikir ederim efendim. Benim Rabbim bana işte namaz emri diye, Rabbi'm diye kul Mevla işini olması, hemen ibadete koşması, işini veya aktifini koşması, namazını kılması, hatta elden geldiği kadar önceliği buraya vermeye gerekiyor. Evet, şunu şey yapıyor namaz sonra kılı veririm. Bu o kadar makbul diyor. Tabii öder borçlanan kişi, işte. alacaklı kişi, ama önceliği buraya vermeye gerekiyor muhteremler, verme var mı gerekiyor? Mesela evimize birkaç tane misafir geldi evimize. İşlenen de çok saygın değerli kişi. Her bizden bir şey istediler. Ne yaparız? Hangisi işlerine daha bir saygın değerli kişi ise onu hemen yana getiririz. Getiririz. İşte kul Allah'a değer veriyorsa, kul Mevla'yı seviy tanıyorsa kişi ne yapar? Allah'ın geldiği yerde önceliği kişiye verir. Bir de haramlardan sakınmada. Allah hatırlama gerekiyor orada. Kişi mesela yolda, günümüzde tabi çok çıplak kadınlar var. Böyle ne buyuruyor? Habibim, yani kul ile ayetken başlıyor. Habibim, Muhammedim mümin erkeklere şöyle bak. Şu ayetken özelliğe bakın, tada bakın değil mi? Bela buyuruyor. Kulli mümini ile Habibim Muhammedim, bana iman eden mümin kullariklere söyle. Gözünü yımsın bak. Yımsın. Şimdi ise yolda giderken, e, aşırı çıplak bir kadın kız gördüm. Kendini teşhir ediyor tabi. Allah kitap tanımayan, peygamber tanımayan artık Allah 60 hayatında artık böyle çıkıyor yolda. E, kişinin nefisi bak diyebilir. Kişi ne yapacak orada? Ayet atılacak. Neyse benim Rabbin, yaratan Rabbin bana burada gözünü yum buyuruyor. Kişi o anda Allah hatırlayarak Allah'a amacı ile kişi bir gözünü yumsa o kadar kişi ondan şifa alıyor ki o anda iman tadını duyabilecek kişi Bu nedir? Haram anında bundan kaşınmak Allah tam İnşallah işte bunları yapabilirsek bunlar bunları bu şekilde böylece. ...tabii... ömümüz boşa geçmemiş olur Allah korusun bu dünyadan... ...gaflet de... gitmemiş olur muhteremdir. O zaman hep ölüm... ...işte en büyük bayram... ...o zaman bayram Yani ölümü... ...en büyük bayrama ben de... ...Resulullah geliyor, ruhana geliyor. Evlilalara geliyorlar, ruhana ölüm anına geliyorlar. Mevlam bana buyuruyor... ...kulum bana dön kulum evden buyuruyor... Hatta kul o anda makamını görünce şöyle diyecek. Ya Rabbi emritmeye. Ya Rabbi emritmeye. Allah beni çabuk al. Allah beni çabuk al. Hatta ruh tahmin edemiyor. Cezbiye geliyor kafayla. Beni al çabuk al Rabbim. Tabi mezara konacak. O da mezara konacak. Ama mezar görünce gibi değil ki muhteremler. Allah yaşında mezar nasıl mezar? Cennetten bir bahçe. Yeşilik, nur, kokular o kadar güzellik o kadar güzellik o mezar kul yapacak? Ya Rabbi bana izin ver de eve gidi haber vereyim durumumu üzülmesin ablanacak. O kadar kul seyredecek bunlara. Bir olay anlatayım kısa inşallah. Sonra konuyu kapayalım inşallah. Peygamber zamanında bir genç varmış 16-17 yaşlarında Allah'ı yanan genç, ya yani mutbini olmuş, Allah'ı tatmamış gönlü artık. Öyle bir genç. Bu genç bir gece meşre gitmiş. Ta bozan karanlık yollarda elektrik lamba Fener yanmıyor zamanlar, karanlık. Genç gece yarısına meşre girmiş, namaz kılmış, seçe kapanmış, en son tekrar seçe kapanıp ağlayıp dua ediyormuş. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de 5'te giriyor Peygamberin işte. Bakıyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o tanıdığı genç secrede hem ağlıyor hem dua ediyor. Şöyle dua ediyormuş. Ya Rabbi benim peygamberim dünyaya babası geldi Ya Rabbi. Hiç baba diye bir şey görmedi. Sonra annesini kaybetti. Dedesinden kaybetti. amceni yetim kaldı. Gençliğin çok fakir gençliği bir peygamberim. Saray Elhamd'e evlendiği biraz malı mülk oldu hanımı vasıtasıyla. Ama kendisine peygamberlik verdin Ya Rabbi. Bu da bu müşriklerden, düşmanlarından sürekli baskı oldu, işkence oldu, zulüm oldu kendisine. Yüzükür mü hiç. Ne olur Ya Rabbi. O cehennemin doldurman gerekirse Ya Rabbi, bana öyle bir beden var ki, ver ki bana beden at beni cehenneme, ben cehennemi doldurayım, ta ki mümin kullarına yer kalmasın da, o da peygamber üzülmesin, ümmetini görmesin cehennemde. Peygamber bir seviliyor, bunu duasını yapınca. Peygamber şey girince, yanına gelince, bu kalktı, seçeneğinden baktı, karşısına peygamberi gördü. Az önce dediğim gibi, Tabi gencin de kalbi şeffaf, nurlanmış. Aynı gibi parlak. Peygamber ise en yüksek derecede gönlü. Şeffaflığı, nur cezbeleri. Peygamberimizin gönlündeki nur, genç nurunu aksetti. Böyle. Genç bir anda kendisini, o peygamberimizin halini gördü, kendisini gördü. Öyle halini gördü, tabi dayanamadı bu durumda. Dayanamadı. Öyle yüksek bir derece. Az, aşkullah, keşb-i ilahi, ruhsal hale girince, zevk girince dayanamadı. Bir Allah teceleri gelmiş. Allah dedi bir kere cahiliyor. düştü ve ruhunu teceler ettim Mevla'ya. Yani aşkullah ile ruh benim ayrıldılar. O geldi. tekrar dedi ki sabah namazında cemaatın kim bunun yakınları? Biz ya Resulallah. Sahip çıktı. Bunu yıkayın kefendeyin, namazını ben kıldıracağım dedi. İkan Kefendendi. Peki haber geldi. Peygamber gitti namazını kıldırdı. Mezara gittiler. Bugün Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe durup habersabun. Bunu beyinreceğim mezara. Peygamber. Mezara indi. Albena gencini şimdi sahabeye bakıyorlar. Peygamber bir türlü yere bırakmıyor bu mezara bunu. Bir türlü bırakmıyor Peygamber. Ay Peygamber yoruldu sanki orada. Sonuçta Peygamber mezara bıraktı. Tuttular sahabe elinden çıkadı işleri. örtüldü. Şimdi soru sahipleri Yarasırullah sen bunu mezara bırakmadın mı birden yarısı da bayağı bir endişeli bir şey oldu. Niye böyle yaptın Yarasırullah? Emin Bahtan Şirab bu. Hesabı. Mezar'a girince cennetin kapıları açıldı. Huriler koşuyorlar. Bana ver, bana ver diye onu kapışırlar elimde. Bu arada. İşte mürtem kardeşime bakınız. O alem böyle bir alem. Böyle. İnanmayan da oraya gidiyor ama. O da mezara giriyor. Allah'ın kuvveti kanun bu. Her nefis ölecek. O da gidiyor oraya. Böyle. Gafil gidiyor oraya. Ama tabi gidiş değişik bu arada. Allah'ın süresi uyarmamıza inşallah. Lillâhâre Fatiha.